Hayırlara vesile olsun, hayrı konuşalım, hayırdan nasiplenelim inşallah İçinizdeki bazı kardeşler bu bahsin biraz erken bitmesini istiyorlar Yoksa derse gelmeyecekler, gelmeyenler var bazıları da gidecek Ama ben zaten programlamıştım bu kadar konuşacaktık bu bahsi İnşallah bugün neticelendirmiş olacağız Konuşmak bir şey değil de inşallah hayatlarımıza intikal etsin burada kalmasın söylenenler bir yönüyle sofralarımıza midelerimize bedenlerimize yansısın yansısın da o alanda da sünnet üzere bir hayatın sahibi kılsın Mevla bizleri şunu hiçbir zaman unutmayın aziz kardeşlerim Ümmeti Muhammed sünneti Muhammed ile kaimdir biz ne zaman sünnet üzere yaşarsak Varlığımızı devam ettiririz. Cihana da bir şeyler söyleriz, iz bırakırız. Ama ne zaman sünneti burun kıvırarak dinlemeye başlarız? Şüpheyle yaklaşırız. Merakla şüpheyi birbirine karıştırarak değerlerimize güveneceğimiz yerde değerlerimize şüphe katarız. İslam geleneğine art niyetli bir bakış açısıyla bakmaya başlarız. Bize şimdiye kadar bu aziz dini nakleden İslam alimlerine dil uzatırız. Kendimize değer katma adına onları değersizleştirmeye çalışırız. Onların değerini düşürdüğümüz zaman kendimize değer kazanacağımızı zannederiz. O zaman yok oluruz ama ne zaman ki biz değere değeri nispetince karşılık veririz. Ulemaya, müştehitlere, müştehitlere. Bizim bu aziz dini bize nakleden bizden önceki mürşitlerimize onların emeklerini zayi etmeyecek şekilde miras bıraktıkları o mirası anlama adına bir gayret ortaya koyarak anlamaya çalışırız. İşte o zaman istenilen ve özlenen o günlere varmış oluruz. Ben hep onu niyaz ediyorum Cenab-ı Hak'tan Rabbim bizleri gerçekten İslam adına gayret ve Çaba içerisinde olan insanlarla yarın ahirette farklı bir biçimde yüz yüze getirmesin. Eğer biz onlarla bu manada hesaplaşırsak ben o hesabı kaybedeceğimiz endişesindeyim. Hep o endişeyi yüreğimde duydum. Sizin de böyle olmanızı isterim. Bilmediğimiz meseleleri niye peşine düşelim? Bildiğimiz, hakkını verdiğimiz, gerçekten bedelini ödediğimiz, Gerçekten bu manada bir şeyler elde ettiğimiz bilgiler üzerinden konuşalım ve bize ameli anlamda değeri olan bazı meseleleri konuşalım. Eğer bugün burada konuştuğumuz şu salondan çıkar çıkmaz hayatlarımızı değiştirecek şeyler olmayacaksa vallahi ben de sizi o, o, oyaladım siz kendiniz de kendinizi oyalamış oldunuz. Bizim şu anda bilgi diye bir problemimiz yok bizim amel diye bir problemimiz var. Biz sahabeyle arada şöyle bir fark yaşıyoruz, onlar az biliyorlardı, bildiklerini sonuna kadar yaşıyorlardı. Biz çok şey biliyoruz, bildiğimizin zekatını bile yaşamıyoruz. Böyle olduğu için halimiz böyle, böyle olduğu için bakın hayatlarımızda bereket yok. Böyle olduğu için birbirimizle muamellerimizde sıkıntılar var. Çünkü İslam'ı hep teori olarak biz anlamışız. İslam'ı bir ideoloji olarak algılanmışız sanki bir ideolojiden bahseder gibi İslam'dan bahsediyoruz. Haşa İslam bir ideoloji değil İslam Allah'ın sistemidir ve o sistemin yolunda kurban olacak adaylar beklemektedir. Sadece yaşama adına bir azim de yetmez ben bu aziz din için kurban olmaya adayım diyecek bahtiyarlar bekliyor İnşallah sizler bizler onlardan oluruz. Sünnet-i Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem değer ve kıymetini anlayabilmemiz için size bir örnek aktarmak istiyorum. Aslında bugünkü anlatacaklarıma da bir, bu da bir zemin olsun. Önceki derslerde bu bahisle olarak alakalı olarak anlattıklarıma da bir yönüyle bir örnek olsun. Belki bundan sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın nebevi mirası olan sünneti anlama ve algılama noktasında da bize bir bilinç olsun, bir şuur olsun diye bir örnek aktarmak istiyorum size. Örneği aktaracağım kahramanımızın ismi Abdullah İbni Muğaffel radıyallahu anh. Çok büyük bir isimdir. Farklı bir kameti var, duruşu var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla az yaşamasına rağmen geriye çok miras bırakmış olan bir isimdir. Herhalde Efendimizle ile Beyat-ı Ridvan öncesinde bir birlikteliği var aleyhissalatü vesselam efendimiz o Beyatur Ridvan'da iken ona gölgelenmek için bir şeyler yapıp bu yönde de sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden takdir almış birisidir Tebuk gazvesi sırasında biz onu Bekkain içerisinden yani ağlayanlar içerisinden görürüz bu da onun fakir bir sahabi olduğuna dair bize bir ipucu verir Hazreti Ömer'in çok güvendiği bir isimdir Tüster fethine katılmıştır. Hazreti Ömer döneminde birkaç görev icra etmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasından da bize 43 tane hadis rivayet etmiştir ki şimdi işte aktaracağım hadislerden bir tanesi de o 43'ün içerisinden bir hadis. Şöyle bir tabloyu zihninizde canlandırın. Bir yeni var. Yaşı 10 ya da 15. 10'dan aşağı değil. 15'ten de yukarı değil özellikle yaşını veriyorum çünkü yaşının üzerinden alacağız mesajı o amca yanındaki yeğeni 10-15 yaşlarında bir çocuk elinde bir sapan var yeğeninin sapanının içerisine taşı koyuyor ve nişan alıp bir yerlere atıyor hemen amca Abdullah İbni Muğaffel yeğenini yanına çağırıyor evladım diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde sapan da sapanla taş atmayı bize yasakladı. Çünkü dedi ki Ali ve vesselam efendimiz sapan taşı av avlamaz, düşman öldürmez. Sadece göz çıkarır, diş yaralar. Sözü muhakkak anladınız ama bir daha ben zihinlerinize İyice yaknak nakşetsin diye söyleyeyim. Yani o taşı atmanın bir faydası yok. Onunla ne av avlayabilirsin ne de birini öldürebilirsin. Yani bir düşmanı öldürebilirsin ya da yaralayabilirsin. Atarsın sen iş olsun diye gider birinin gözüne isabet eder gözünü çıkarır. Ya da kardeşinin dişine isabet eder dişine zarar verir. Onun için rastgele sapan taşı atmayı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize yasakladı. Çocuk amcasına bir şey söylemiyor amcasının yanından çıkıyor çocuk bu yerden bir daha bir taş alıyor sapanın içerisine koyuyor bir daha atıyor amca bir daha çağırıyor yeğenini o 10-15 yaşlarındaki çocuk olan yeğenini çocuğa bile bu söyleniyorsa büyüyene söylenir siz artık dikkat edin evladım diyor ben sana Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın böyle sapanla taş atmayı yasakladığını söyledim. Sen buna rağmen bir daha mı taş alıp attın? Eğer bir daha taşı alır atarsan vallahi seninle asla konuşmam. İşte budur sünnete ittiba. Bu mesele sahabenin dünyasından nasıl görünüyor? Siz bu örnek üzerinden alın. Rivayet burada bitiyor bilmiyoruz o yeni. Tekrardan taş alıp attı mı atmadı mı attıysa konuştu mu konuşmadı mı o bilgi yok bizde. Ama bildiğimiz bir şey var ki Abdullah İbni Muğaffel'in orada böyle bir kameti var. Yiyenine karşı söylediği böyle bir sözü var. 10 yaşında 15 yaşında bir çocuk bile olsa o çocuğa karşı bile sünnete ittiba noktasında yani Resulullah bir alanda konuşmuşsa o alanda susup o söze teslim olma noktasında bir hassasiyet oluşturmak adına atılan bir kamet var. İnşallah mesajı aldınız. Biz de bu çağın çocuklarına, gençlerine, delikanlılarına sünnete ittiba noktasında bazı mesajlar verme noktasında sorumluluğumuz var. Siz bunun üzerinden bunu alın da sahabeyi sahabe yapan ruhun ne olduğunu bu rivayet üzerinden algılayın. Bugün bizi biz yapacak ruhun da bundan başka bir şey olmadığı noktasındaki mesajı alın. Sahabeyi sahabe yapan ruh neydi? Allah ve Resulü bir işte konuşmuşsa onlara düşen şey orada susmak ve gereğini yerine getirmek olmuştur. Biz de aynıyız. Değişen hiçbir şey yok. Bir işte eğer Allah ve Resulü konuşmuşsa İnanan bir insana düşen lebbeyk ve sadeyk emrin başım üstüme deyip onun gereğini yerine getirmektir. Cenab-ı Hak bu ufuktan bizleri mahrum etmesin inşallah. Aziz kardeşlerim yeme adabını anladık geçen ders içme adabını bu derse bıraktık. Ama bir ders daha ekledik buna sünnette koruyucu hekimlik. Geçen ders hatırlarsanız bir önceki ders geçen hafta değil ondan önceki ders aleyhissalatü vesselam efendimizin hekimliği noktasında bir cümle söylemiştim. Demiştim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem maddi açıdan belki hekim değildi ama manevi açıdan o tabibül kulüptü kalplerin doktoruydu. Ama bu, bunu demek sallallahu aleyhi ve sellemin tıp alanında bir şeyler söylemediği manasına gelmez. Şimdi biz bir miktarını göreceğiz ve gerçekten de hayran olacak bazı şeylere de beraberce şahit olacağız. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mürebbisi Allah olan bir elçi idi. Hatemen nebiyin olarak Allah terbiyesinde yetişmiş cihana bu manada farklı bir örneklik ortaya koymuş birisiydi. Ve şunu da hiçbir zaman unutmayın bazıları bu sözlere kızıyorlar ve kızanlar Müslümanlar ben de ona kızıyorum zaten. Müslümanlara bu sözü söylerken Müslümanlar tepki gösteriyor. Kıyamete kadar gelecek olan insanlığın bütün dertlerine derman olabilecek şeyleri aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayatında bize miras olarak bırakıp gitti. Anlayanlar tabi olan olur olmayan olmaz olmayanın da yolu açık olsun. Biz böyle inanırız ve bunun gereğini de yerine getirme adına sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin attığı her adımın bir hikmet üzere olduğu bilinciyle yürür. O hikmeti de bir yönüyle keşfetmek için gayret içerisinde oluruz. Tıp alanında da böyle mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ben bu hafta vesilesiyle biraz daha yoğun araştırma imkanım oldu. 600'e yakın rivayet var bugün hadis külliyatımızda elbette ki bu rivayetlerin tamamı aynı derecede değil sahih olanları var zayıf olanları var mevzu olanları da var biz bunları inkar ediyor değiliz ki ancak biz sahih ve zayıf rivayetler üzerinden konuşalım çünkü zayıf rivayet demek dikkate alınmaz rivayet demek değildir zayıf rivayetle de bu manada eğer belli mesajlar veriyorsa o mesajları anlama ve algılama noktasında o kapı açıktır. Bizim mevzu rivayetlerle işimiz olmaz. Mevzu biliyorsunuz uydurma yani Efendimiz'e ait değil ona nispet edilen rivayetlere mevzu rivayetler denir. Ama zayıf rivayette senet zincirinde isnadında herhangi bir illet varsa ona ait bazı illetlerden dolayı öylece isimlendirilir. Dolayısıyla biz zayıf rivayetleri de Akait meselesinde, ibadete delil teşkil etme meselesinde bunlar da kullanmayız. Ama bilgi ise ama amellerin fazileti ise ama menakıba ait bir şey ise onlar da kullanabiliriz. Biz sahih rivayetler ve zayıf rivayetler çerçevesinden meseleye baktığımız zaman şöyle bir şey görüyoruz. Yaklaşık yüzde 65-70 civarında sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözler Koruyucu hekimliktir geriye kalan yüzde 30 ve 35 civarındaki şeyler ise tedavi hekimliği ile alakalı şeylerdir ama biraz sonra size çok önemli bir bilgi daha vereceğim. Bu tedavi hekimliğinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam ısrarla şu hastalıkta şu ilaç şu hastalıkta şu ot şu hastalıkta şöyle bir tedavi bu tarz şeyler fazla yoktur vardır. Ama fazla değildir. Asıl neyi veriyor biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam efendimiz? Tedavi hekimliğinde işin esasını veriyor. Yani olmazsa olmaz ilkelerini veriyor. İsterseniz siz buna tıp ahlakı deyin. Vallahi de desek hiçbir mahsuru yok. Tıp ahlakına ait aleyhissalatü vesselam efendimiz temel ölçüleri bize veriyor. Şimdi biz o ölçüleri anladığımız zaman ister hasta olalım İsterse tıbba ait bir alanda Allah bizi istihdam etmiş, o alanda konuşlanan birisi olalım. Her iki cepheden de bize düşen mesajlar vardır, bize yönelik mesajlar. Onları algılamaya çalışırız. Ama biz Aleyhselat ve Selam Efendimizin tıp alanında söylediklerini bu iki çerçeveden bakacağız meseleye. Bir tedavi hekimliği, bir koruyucu hekimliği Şimdi aleyhissalatü vesselam efendimiz koruyucu hekimlik noktasında ısrarla sağlığın hastalıktan önce korunması adına belli bir bilinç ile o insanları yetiştirir. Siz şu şu şu tedbirleri alın ondan sonra artık Allah ne gösterdiyse. Biz bu kadar tedbir aldık yine hastalık olur mu? E olur tabii hastalık Allah'ın gönderdiği bir şeydir. O hastalık olduğu anda da ve vesselam efendimiz tedaviyi önceller. Tedavi edilmesi için doktora gidilmesi konusunda ve vesselam efendimiz bu manada hem kendisi yapar hem de sahabenin öyle yapması noktasında belli şeyleri söyler. Nedir efendimiz? Söylediği en temel sözlerden bir tanesi hastalık gelmeden önce Sağlığın kıymetini biliniz. Bunu söylerken Bukhari'de geçen hadiste beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilinizdir. Nedir onlar? Hastalık gelmeden önce sağlığın, ölüm gelmeden önce hayatın, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin, fakirlik gelmeden önce zenginliğin meşguliyet gelmeden önce boş vaktin kıymetini bilin aslında beş tane de önemli sermayeye sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dikkatlerimizi çekmiş oldu bu manada sen tedbiri aldın tedbiri almak ne demektir onu muhafaza etmektir tedbir aldın ama olmadı yine hastalık geldi o zaman da tedavi kapısını gösteriyor aleyhissalatü vesselam efendimiz yine hastalığın Gelmeden önce sağlığın kıymeti bilinsin diye iki nimet vardır ki insanların çoğu bunlar hususunda gaflettedir derler. Onlardan birisinin sağlık sıhhat, bir diğerinin de boş vakit olduğunu söyler. Böyle bir şeyden sonra tedbirler alındıktan sonra hastalık gelirse Aleyhisselatu vesselam Efendimiz bu manada da temel ilkeyi veriyor. Yüce Allah yarattığı her derdin şifasını da yaratmıştır diyor bakın başka bir hadiste olayın tablosuna da şahit oluyoruz bir grup sahabi efendimiz geliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselama şöyle bir soru soruyorlar ya Resulallah eğer biz hastalıkla karşı karşıya gelirsek tedavi olalım mı Efendimiz aleyhissalatü vesselam evet diyor tedavi olunuz çünkü Allah şifasını vermediği Hiçbir hastalık yaratmamıştır tek bir hastalığın şifası yoktur hangisi o ölüm mü ölüm hastalık değil ölüm yeni bir başlangıç İhtiyarlığın şifası yok Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ihtiyarlığa da hastalık diyor tek bir hastalık var ki onun da şifası yok diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam Peki sahabe niye sordu ya Resulallah hastalık olunca tedavi olalım mı? Çünkü bazı şeylere şahit oldular onlar sizin aklınıza da gelebilir. Bu konuda bazı yanlış algılar da var ona da dikkat çekme adına o rivayeti hatırlatayım. Sara nöbeti geçiren bir hanım sahabi geliyor Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına. Ya, ya Resulallah diyor ki böyle böyle bir rahatsızlığım var dua et de Cenab-ı Hak bana şifa versin. Efendimiz diyor tamam dua ederim ama sabredersen eğer ecrini ve mükafatını ahirette kat ve kat daha fazla alırsın. O zaman ben ahirete razıyım diyor şifa için değil başka bir talep için Efendimiz'den bir şey istiyor. O zaman diyor ya Resulallah şunu yap o nöbetleri geçirdiğim zaman kendimden geçiyorum tesettürüm örtüm açılıyor. O halde farklı hallere giriyorum. Allah'a dua et de beni o hallerde bile bu manada farklı bir biçimde ifşa etmesin. Sahabi hanımın hassasiyetini buradan anlayın. Ve Allah Resulü aleyhisselatu vesselam da o sahabi hanıma böyle bir duada bulunuyor. Neden Efendimiz şifaya değil de onu sabra davet etti? Bu da işin başka bir boyutu. Ama bu herkese olacak bir şey değil. Bu Allah'a kulluk dereceleri yükselen insanlar için söylenen bir şeydir. Yani bazen iyilere söylenenlerle Allah'a kulluk dereceleri daha farklı noktada olanlar yani mukarrebin olanlar için söylenenler aynı değildir. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam eğer özel bazı muhataplara bir şeyler söylediyse sonraki sözlerinde onu izah edecek belli şeyleri de söylemiştir. Dolayısıyla buradan anladığımız bir şey var ki hastalık geldiği zaman tedavi edilmesi, tedavi adına gayret edilmesi, her derdin devasının da olduğu, o devayı da Allah'ın hastalıkla birlikte var ettiğini, insana düşenin de o devayı bulma adına vesileleri zorlaması gerektiği noktasındaki bir bilgidir. Peki benim aziz kardeşlerim, Tedavi hekimliği konusunda sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dedim ya esasa ait. Esasa ait ne söylüyor? Bakın dikkat buyurun. Bir, tıp alanı ehliyet isteyen bir alandır. Ehil olmayan asla bu işe bulaşmamalıdır. Efendimizin bu alanda söylediği birinci madde bu. Biraz açacağım bunları. İki, tedavi için kullanılan ilaç ve yöntemler. Asla haram olan şeylerden oluşmamalıdır. 3. Canlılara ve fıtrata müdahale ederek bir tedavi yöntemi oluşturulmamalıdır. 4. İlaçların doğal besinlerden elde edilmesi mümkün ise bunlardan istifade edilmelidir. 5. Tedavinin en önemli yollarından biri moraldir. Hastaya bu manada tedavi uygulanmalıdır. Tedavi hekimliği için Aleyh Serat ve Selam Efendimizin söyledikleri bunlar. Dediğim ya esasa ait, esasa ait olarak söyledikleri bunlar. Açalım biraz. Birincisi, tıp alanı ehliyet isteyen bir alandır. Ehil olmayan asla bu işe bulaşmamalıdır. Halimizi görüyor musunuz bu alanda? Görmeniz lazım. Adım başı hekim. Televizyonlarda reklamlar neler neler satıyorlar biliyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Davud'da geçen bir hadiste şunu söylüyor. Diyor ki tababetten yani tıptan anlamadığı halde hekimlik yapan kişi hastaya verdiği zararı tazmin eder. Bu tazminat sadece dünyaya ait bir şey de değildir. Onu verir kefaretini öder ama bir de bu işin ahirete bakan yönü var. İnanın eğer bunu bazıları anlasa ödü kopar ama biz nasıl bunlara da ulaştırırız bunu bilmiyorum. Bilmediği halde ehil olmadığı halde 2-3 tane yalan yanlış bilgilerle internetten topladığı bilgilerle ya da işte 1-2 tane kendi hadis olarak bulduğu bazı şeylerin üzerinden hekimlik yapmaya çalışanlara ait sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu uyarısıdır. Genel uyarıyı da hiçbir zaman unutmayın o nedir? Aldatan bizden değildir sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor o her alan için geçerli adam eğer bu manada ehliyet sahibi değil de kendini öyle gösteriyorsa o aldatandır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden değildir diyor. Peki burada özellikle hanımlar bunu çok yapıyorlar ona da bir pencere açsak bir söz söylesek herhalde doğru olacak birisi hastalanmış bazı hanımlarda öyle bir özellik var. Hemen eczat dolabını açar ilacı verir. Bu ilaç iyi mi gelir? Kötü mü gelir? Farklı yere mi seviyet verir? Mübarek sanki hekim doktor gibi hemen her ila derde bir ilaç yazabilir. Bu da yanlış bir şey. Bakın bu iş önemli bir şey. Biz sıhhatten bahsediyoruz. Neden intihar haramdır? Çünkü bu beden bize ait değil. Biz bunu bir emanet olarak saklamalıyız. Ve bir emanet olarak bunu Sonuna kadar Allah'ın bize verdiği açtığı o alanı ömür sermayesini kullanarak devam ettirmek durumundayız. Dolayısıyla bu konuda kendi sağlığımızı koruma adına ne kadar hassassak başkalarına da zarar verecek işleri yapmama adına bir gayret içerisinde olmalıyız. İkincisi tedavi için kullanılan ilaç ve yöntemler asla haram olan şeylerden oluşmamalıdır. Şimdi diyebilir birileri hocam iyi hoş diyorsun da e bazı ilaçlar var ki işte nelerden yapıldığı belli. Bazı hastalıklar var ki onların derdi de, devası falanca falanca şeyler. Ben onu bilmem ben nübüvvet penceresinden bakarım meseleye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nedirse onu diyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki haram olan şeylerle tedavi olmayın. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz diyor ki şu muhakkak ki içki deva değildir bunu söyleyenler var. Ya Resulallah, biz bunu hastalık için kullanıyoruz şununla tedavi oluyoruz diyorlar. Efendimiz ona karşı söylüyor içki deva değildir bilakis marazdır yani hastalıktır. Başka bir hadisinde de şunu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem şimdi okuyacağım hadis Bukhari hadisi. Şüphesiz Allah hastalığı da şifayı da yarattı. Her dert de bir derman yarattı. Dolayısıyla tedavi olmaya çalışınız. Fakat haram olan şeylerle tedavi olmaya kalkışmayınız. Biraz hassasiyet göstermeli bu alanda doktorlar. Ama biz de hassas olmalıyız. Yani bize verilen yazılan her ilaca, Niye bakmadan araştırmadan kullanma gibi bir adım atalım. Hassas bir şeyden bahsediyoruz. Emanete sadakatten bahsediyoruz. Emanet dedik o emanete bir yönüyle bizim sahip çıkmamız lazım. Bu konuda bazı şeyleri ortaya koyma adına hassasiyet içerisinde olmamız gerekir. Dersin en sonunda da bununla alakalı sizden bir şey isteyeceğim. Üçüncüsü canlılara ve fıtrata müdahale ederek bir tedavi yöntemi oluşturulmamalıdır temel bir şey estetik ameliyatı caiz mi değil mi bakın sallallahu aleyhi ve sellem veriyor cevabı fıtrata müdahale varsa eğer bu manada sen onu ne bir hastalık olarak ne bir tedavi olarak göremezsin şimdi bunlara ait o günün dünyasında da bir şeyler var mesela bakın bir şey söyledim burada canlılara da müdahale ederek bu manada bir şey yapamazsın asr-ı saadette Medine'de Birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında. Gelen kim? Bir doktor. Ne istiyor Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan? Ya Resulallah diyor ben kurbağalardan ilaç yapıyorum. Kurbağaları öldürüyorum. Onlardan elde ettiğim şeylerle ilaç yapıyorum. Böyle yapmam doğru mu yanlış mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kesinlikle o şahsa Böyle bir şey yapmasını yasakladı. Sen dedi canlılara hürmet etmelisin. Onları yok ederek onlara zarar vererek ilaç oluşturamazsın. Bu hadis İbni Mace hadisidir. Nesaide geçen bir hadistir. Bize nakleden de bu hadisi Talha İbni Ubeydullah'ın yeğeni olan Abdurrahman bin Osman'dır. Dolayısıyla burada da temel bir ilkeyi koydu sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Ne canlılara ne de fıtrata. Müdahale yapılmaz tedavi için. Dördüncüsü ilaçların doğal besinlerden elde edilmesi mümkün ise bunlardan istifade edilmelidir. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. O günün dünyasında kimyasal ilaç mı vardı ki Efendimiz ille de doğal besinleri söylesin? Hayır öyle değil. Bakın araştırın şöyle şeyler göreceksiniz. O gün bir hastalık var mesela karın ağrısı. Affedersiniz ishal, affedersiniz başka bir rahatsızlık bağırsaklarla ilgili ya da bir baş ağrısı her neyse. Civar yerlerde de tıpla ilgili bilgiler var. Yani sadece bu mesele Medine'nin meselesi değil ki. İran'da var bu işte ilgili bazı çalışmalar İran tıp konusunda çok ileri seviyededir. Haris bin Kelededen bahsettiğim geçen ders size burada da belki o konu olacak Sad bin Ebi Vakkas rahatsızlandığı zaman Efendimiz Haris bin Keledeyi öneriyor doktor olarak ondan tedavi görsün diye ve o adam müşrik birisi o günlerde. Sonra Müslüman olup olmadığını bilmiyoruz herhalde de olmamıştır. Böyle bir tedavi yönteminin de caiz olduğunu Oradan çıkarabiliyoruz. Bizans'ta var buna buna ait bazı şeyler. Habeşistan'da var, Mısır'da var. E bir de Medine'de de var. Bütün yerlerde olanlar beşeri nazarla bakıyor olaylara. Ama sallallahu aleyhi ve sellemin dünyası Medine dünyası nübüvvet nazarıyla bakıyor meselelere. Mesela Habeşistan'dan gelen bir hanım sahabi Esma binti Ümeyis, Orada olduğu yıllar boyunca Habeşistanlılardan tıbba ait bilgileri öğrenmiş aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bunu biliyor biliyorsunuz Esma bint Ümeyiz Efendimizin amcasının oğlu olan Cafer'in hanımıdır yani bir yönüyle de peygamberimizin yengesi sayılır yakınlık da var aralarında Esma validemize soruyor diyor ki Habeşliler falanca rahatsızlık için hangi ilacı kullanırlardı Esma anamız diyor ki şu ilacı ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu kullanma diyor o acıdır hastaya rahatsızlık verir onun yerine şunu kullan diyor ve önerdiği şeylere bakıyoruz sallallahu aleyhi ve sellemin genel anlamda doğal besinlerle o zamanki şartlar zaten öyle bitkilerden bazı yemeklerden bazı bal şerbetlerinden aleyhissalatü vesselam efendimizin önerdiği şeyleri görüyoruz. Dolayısıyla bugün alternatif tıp dedikleri şey eğer gerçekten sahih sünnete yaslanan şeylerle oluşuyorsa Efendimiz aleyhissalatü vesselamın söylediği ya da orada temel ilkelerini söyleyip bize bu alanda belli alanlar açtığı yoldan giderek hastalıkları hastalıklara şifa bulma noktasında bir hassasiyet içerisinde olmamız gerekiyor. Bu konuda ciddi bir problemimiz var bizim aziz kardeşlerim yani şu anda İlaç terörü diye bir şey yaşıyoruz. Nasıl ki trafik terörü var, normal terör var, bir de ilaç terörü var. Bakın internette bu bilgiler mahrem bilgiler değil. Siz de çok rahat ulaşabilirsiniz. Türkiye bugün Avrupa'da, Avrupa'daki devletlerle mukayese açısından 6. ilaç pazarı olarak görülüyor. 2013 için ben size bir rakam vereceğim. İlaç tüketimi bu memlekette 22 milyar dolar ve siz bunun üzerinden nasıl bir sektör var neler dönüyor buralarda o verilen ilaçların ne kadarı deva ne kadarı dert siz onları kıyas edin. Ama söylenmiş bir tespiti sizlerle paylaşmak istiyorum ki bu konuda biraz daha biz bira bilinçli olalım belli şeyleri anlama adına. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın söylediği bir paragraf o paragrafı size okuyacağım. Diyor ki bu şahıs. Dünyada şimdiye kadar geliştirilen tüm antibiyotikler etkisini kaybedebilir. Rutin ameliyatları imkansız hale getirecek bir antibiyotik krizi ile karşı karşıyayız. Bunu biz demiyoruz bakın onlar söylüyorlar. Antibiyotiklere karşı direnç kazanan bakteriler modern tıbbın sonunu getirebilir. Antibiyotik direnci Amerika, Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinde hızla artıyor bu mikroplara karşı ilk cephemizi kaybettiğimiz anlamına geliyor antibiyotiklere karşı dirençli mikroplara maruz kalan kişilerde ölüm oranı %50 artış gösterdi bu iki sene önceki bir tespit boğaz enfeksiyonu ve yaralanmaların insan hayatına mal olduğu günlere dönmek üzereyiz diyor e biz bunu görüyoruz zaten bir doktora gidiyorsun bir poşet ilaç alıyorsun o ilaçlarla bir yerin tamir olurken bu sefer birkaç ay sonra başka yerlerinin arızalarıyla karşı karşıya kalıyorsun. Böyle bir mağduriyeti yaşamama adına bizlere de yaşatmama adına her iki tarafında hem hastanın hem doktorların çok ciddi bir biçimde duyarlı olmaları gerekiyor. Bakın bunu söyleyen şahıs dünya sağlık örgütünün başındaki insan Müslüman olmayan birisi. Ben buradan bütün Müslüman doktorlara tıpla uğra uğraşan bu alanla uğraşan bütün kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Bu alanın iflas ettiğini söyleyen adam bu alanın içerisinde olan biri. Bütün beşeri sistemler iflas edeceği gibi bu alan da iflas edecek. Gelin. Siz nebevi nazarla bakın bu işe niye beşeri nazarla bakacaksınız ki Müslüman bir doktorsun nebevi nazarla bak işe Beşeri nazarla bakarsan menfaat üzerinden bakarsın ama nebevi nazarla bakarsan merhamet üzerinden bakarsın Doktorlar söylediği için ben rahat konuşayım onlar söylüyorlar çünkü işlerinde ehli vicdan olanların söylediği bir sözü onlardan ödünç alarak konuşacağım Onların çoğu doktoru müşteri olarak görüyor. İşte beşeri nazar budur. Eğer nebevi, nebevi nazarla baksaydı bir doktor hastasını emanet olarak görürdü. Allah onu ona emanet verdi ve o emaneti uygulama adına da bir hassasiyet ortaya koyardı. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellemin tababet alanında yani tıp alanında söyledikleri bize böyle bir bilinç verir. Beşincisini de söyleyeyim. Tedavinin en önemli yollarından biri moraldir. Hastaya bu manada tedavi uygulanmalıdır. Bakın Tirmizi'den bir hadis okuyacağım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne kadar latif bir biçimde bir şeyi bizim nazarımıza veriyor. Hastanın yanına girdiğinizde ecel konusunda onu rahatlatacak biçimde konuşun. Girdiniz adamın yanında tamam adam ciddi bir biçimde hasta. Of muf çekmeyin sen gidicisin demeyin sen bu yataktan kalkmazsın demeyin moral verin diyor sallallahu aleyhi ve sellem bu onun ecelinin zamanını değiştirmez ancak hastayı rahatlatır diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Yani hasta ziyareti konusunda da efendimiz ahlaka ait bize çok önemli bir şey söylüyor çok önemli bir hadisini de İbni Macir'den aktarıyorum şimdi size. Size şifalı iki şeyi tavsiye ederim nedir bunlar aziz kardeşlerim biri bal biri ne? o ayrı onu ayrıca söylüyor iki tane şifalı şeyi tavsiye ederim diyor bakın morale ait de burada bir şey var hayır bal ve Kur'an diyor sallallahu aleyhi ve sellem hastayı iyileştirir mi Kur'an? iyileştirilmiş biz inanıyoruz buna şifadır o hem maddi hem manevi olarak İbni Mace'nin tıp bölümünün yedinci numaralı hadisi bu aleyhissalatü vesselam efendimizin bize söylediği şimdi aziz kardeşlerim tedavi hekimliği konusunda efendimizin söylediği bunlar zaman da geçiyor daha bayağı da bir konumuz var gelin koruyucu hekimliğe onun içinde. 5 alana ait sözler söylüyor o bahsettiğim 500 hadis içerisinden 500-600 hadis içerisine bunları çıkarabiliyoruz ne diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam bulaşıcı hastalıklardan korunma adına zararlı yiyecek ve içecekler, içeceklerden uzak durma adına beden temizliği ve sağlığı muhafaza etme adına dengeli ve yararlı beslenme adına Hareket ve vücut direncini arttırma adına. Beş alana ait koruyucu hekimliğini aleyhissalatü vesselam efendimiz bize miras olarak bırakmış. Biraz açalım. Bulaşıcı hastalıklardan korunma adına. Koruyucu hekimlik ya bir yerde hastalık varsa oraya karşı efendimiz karantina uygulanmasını söylüyor. İslam toplumu eğer gerçekten İslam toplumuysa Zührevi hastalıkların birçoğu olmaz. Bunu iddia olarak söylüyorum. Çünkü onun ortaya çıkışı belli. O nikahsızlıktan çıkıyor. Neden olduğunu biliyorsunuz. Birçok alanda temiz toplum nikahla oluşur. Dolayısıyla Aleyserat ve efendimiz buna ait de bazı izahları var. Oralara girmeyelim. Ama o günün dünyasında cüzzam gibi, veba gibi bazı rahatsızlıklar var. Okuyun tıp tarihine ait eserleri şunu göreceksiniz. Avrupa'da karantina dedikleri sistemi uygulama tarihleri miladi 14. asırdır. Ama ve vesselam efendimiz 7. asırda uyguluyor bunu. Mesela efendimiz diyor ki aslandan kaçtığınız gibi cüzdanlıdan kaçın. Başka bir hadiste cüzdanlı bir hastayla aradaki mesafenin ne kadar olacağını metre vererek veriyor Efendimiz adeta bugün modern tıbbın dediği gibi Efendimiz şu kadar mesafede kalın diyerek uyarıda bulunuyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir yerde eğer veba salgını olmuşsa diyor ki oraya girmeyiniz veba salgını varsa ama daha da önemli bir şey bir yerde veba ortaya çıkar siz de orada bulunursanız hastalıktan kaçarak oradan dışarıya da çıkmayınız diyor. İşte bu tam bir karantinadır. Ve uygulanmıştır da bu biliyorsunuz veba salgınlarında özellikle halifeler döneminde. İşte burada Ali ve Selam Efendimiz bulaşıcı hastalıklardan korunma adına koruyucu hekimlik noktasında böyle bir kamet ortaya koyuyor. İkincisi zararlı yiyecek ve içeceklerden uzak durma adına Bunlara ait Efendimiz çok önemli şeyler söylüyor. Biz yeme bahsinde bazı şeylere söyledik oralara girmeyeceğiz. Ama bakın Efendimiz yine Tirmizi'nin tıp babında bizim hadis kitaplarımızda böyle bir bab var. Benim kıymetli kardeşlerim tıp diye bir bab var tıp kelimesini bütün medeniyetlere de biz hediye etmişiz elhamdülillah İslam medeniyetinin bir güzelliğidir bunu da bilin ve gururla bunu da insanlara söyleyin hastaneyi bile biz öğretmişiz eğer Endülüs'te bugün hastaneler olmasaydı belki batı halen farklı noktalardaydı ama bunlarla avunmamak lazım bu noktada sadece geçmişte böyleydik bugün halimiz kötü bugün halimizi nasıl iyileştirebiliriz noktasında bir muhasebeye bizi sevk ederek bu geçmişe ait şeyleri yad etmemiz lazım. Yoksa sadece atalarla övünmenin bize bir faydası yok. Ne diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Hastalarınızı yemek yemeye zorlamayın. Allah onları yedirir ve içirir. Zorlamayın diyor onları. Hastalık konusunda bakın Efendimiz yeme içme adına ortaya koyduğu bir şey. Başka bir örnek okuyoruz Hazreti Ali'nin içinde bulunduğu. Hastalıktan daha yeni iyileşmiş ama tam iyileşmemiş. Ümmül Münzir binti Kays isimli bir hanım sahabinin evine gidiyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimizle Hazreti Ali beraberce hanım sahabi de onlara hurma dalını getiriyor. Bir hurma dalı taze hurmalar. Efendimiz o hurmalardan alınca Ali de almaya yelteniyor. Efendimiz diyor dur diyor sen daha iyileşmedin. Şimdi taze hurma yiyemezsin diyor. Ali radıyallahu anh elini çekiyor geriye biraz sonra arpa ekmeği getiriliyor onlara ikram edilmek için aleyhissalatü vesselam efendimiz diyor ki ye diyor bunlar bu senin için faydalı diyor bakın orada da koruyucu hekimlik adına aleyhissalatü vesselam efendimiz bazı adımlar atmış oluyor beden temizliği ve korunması noktasında özellikle yemeklerden önce ve sonra bu manada neler olduğunu geçen ders gördük ama nezafet konusu Başlı başına bir konudur zaten İslam'da özellikle de bu alanda da vücudun korunması adına Aleyhisselatü vesselam efendimizin söylediklerini görüyoruz. Ancak bu konuda iki şeye sizin dikkatlerinizi çekmem lazım beden temizliği ve korunma adına nedir bu iki şey biliyor musunuz? Biri diş sağlığı ve özellikle bu alanda kullanılan misvak ikincisi ise hacamat Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ikisini de ısrarla yapmış yapılmasını da teşvik etmiştir yakın bir zamanda bunu tespit ettiler yani bunları bir bulsalar bulmasalar ben geçmiş derslerde de söyledim ya bizim için herhangi bir şey değişmez ama tıbbın ortaya koyduğu bir şey Resulullah'ı tasdik etmez Resulullah'ın ortaya koyduğu şey tıbbı tasdik eder bunu bilelim de bu söylediğimi o çerçeveden anlayın Dilin de fırçalanması gerektiği konusunda bugün ağız sağlığı için konuşanlar bir şeyler söylüyorlar. ve vesselam Efendimiz 14 asır önce misvakın sadece diş etleri ve diş için değil dil içinde yapılmasını söylüyor. Efendimiz söylüyor bunu ve bunu teşvik ediyor. Son vefat edeceği anda bile dişlerinin bu manada rahatlatılması için Ayşe anamızdan bu manada bir talepte bulunuyordu. Hacamat meselesi de öyle ancak burada bir acımızı söylemiş olalım. Bu konuda halen ilmi oturaklı belli şeylere gerçekten yaslanarak çok önemli çalışmalar halen yapılmamış. Bakın hacamatın aleyhine söylenen şeyler lehine söylenen şeylerden daha fazladır. Çünkü İslam'ın dostları uyuyor bu konuda da birilerine havale etmişler işi. 100 tane insan tespit edilip ve vesselam efendimizin özellikle bazı mevsimler için mevsimlerde bazı günler için günlerde bazı anlar için hacamat için söylediklerine dikkat ederek o işlemin yapılması yapılmadan önceki kan değerlerinin ölçümü yapıldıktan sonraki kan değerlerinin ölçümü konusunda elimizde ciddi bir ilmi veri yok olmadığı için de bir şey söyleyemiyoruz ama aleyhissalatü vesselam efendimiz eğer bir meselede bu kadar hassas konuşmuşsa ve bu kadar bilgi bize nakletmişse burada ehli ilme çok önemli bir iş düşer bu işin ortaya konması noktasında bazı şeylerin yapılması adına belli çabaların ortaya çıkması adına bir sorumluluk yükler İnşallah kardeşlerimiz sözümüzü duyarlar da bu manada bazı şeyler yapılmış olur Dördüncüsü dengeli ve yararlı beslenme diyet meselesini söyledik. Açlığın en önemli ilaç olduğunu söyledik geçen ders. Beşincisi de şudur hareket ve vücut direncini arttırma. Şöyle bir hadis duydunuz değil mi? Seyhat edin sıhhat bulun. Yolculukla sıhhatin ne alakası var diye sorguladığınız anda aslında alıyorsunuz bazı şeyleri. Evet yolculuk biraz yorar insanı ama. İnsana başka bir hareket kazandırdığı için de aleyhissalatü vesselam efendimiz sıhhati bu manada seyhate bağlıyor. Mesela biz hiç o nazarla bakmamıştık ama bu çerçeveden bilgilerle beraber baktığımız zaman birkaç şey yakalıyoruz. Niye efendimiz aleyhissalatü vesselam bazen Medine dışına bazen tek bazen de yanına birkaç insan alarak yürüyor. Spor yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem yürüyor yürümenin sağlığa katkısını ortaya koyuyor bazen tek gidiyor gözden kaybolacak kadar bazen birilerini alıp yanına gidiyor saatlerce sonra geliyor bazen yolcu edeceği ordu komutanlarını bineye de binmeyerek dakikalarca yürüyerek Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu manada bir şeyler söylüyor hareket işte bu bir yönüyle sağlıklı vücut adına ortaya bir şeyler konması şunu da ben merak ettim Efendimiz kaç yaşında vefat etti 63 yaşında kaç defa hastalanmış sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz öyle ciddi bir rahatsızlık yok efendimizde e, bu kadar dikkat eden bir insanın elbette ki sağlığında çok farklı olması gerekecek yani birkaç defa rahatsızlığı var baş ağrısı olmuştur karın ağrısı olmuştur ama öyle ciddi oranda yani efendimiz aleyhissalatü vesselamı yatağa düşürecek birkaç gün yatağa mahkum edecek Son 13 günündeki rahatsızlığı saymazsanız eğer hayatında bu manada herhangi bir rivayete rastlamıyoruz. Bu da aleyhissalatü vesselam efendimizin hareketle dirençle o koruyucu hekimlik adına ortaya koyduğu şeylerin birçoğunu kendisi yaparak bu manada bazı şeyleri fiili olarak da ortaya koyarak yaptığını gösteriyor. Benim aziz kardeşlerim bir şey söyleyeyim size bunları biraz siz araştırın çünkü benim çok fazla vaktim yok başka şeyler de söyleyeceğim size özellikle tıp alanında Efendimiz aleyhissalatü vesselamın söylediği bazı şeyler inanılmaz derecede Resulullah'ın fizyolojiyi insan anatomisini insan psikolojisini bildiğine dair belli şeylere yaslanır bilmezse bunları söyleyemez yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam eğer bu tarz şeyleri söylemişse bu bilgilere vakıf birisi olarak söylemiştir. Peki nereden öğrendi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Bunun iki yolu var. Bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tecrübeye önem verir tecrübeden istifade ederdi ikincisi Allah ona öğretti mürebbisi Allah da onun ve bazı bilgileri Allah ona öğretti ilham etti farklı bir biçimde öğretti bilmiyoruz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok farklı bilgi alma kaynakları vardı Cebrail'den alır kalbe ilka olur başka bir şekilde olur rüyayı sadıkayla olur olur da olur bu manada sallallahu aleyhi ve sellem bu bilgilere vakıf oldu ve bunları bize nakletti şimdi bize düşen şöyle bir bilgi var bize düşen şöyle bir sorumluluk var eğer aleyhissalatü vesselam efendimiz ha bir bilgi daha var Kur'an'da da var tıp bilgisi. Kur'an'daki o tıp bilgiler de buna dahil. Kur'an ve sünnet diyelim bu alanda söyledikleri şeyleri birilerinin keşfedilmesini beklemekten artık İslam ümmeti olarak vazgeçmemiz lazım. Bizim topluma bir şey söylememiz lazım. İslam medeniyeti böyleymiş bir zamanlar. Kalemler bizim elimizdeyken haritaları da biz çizerken dünyaya biz bu manada çok şey söylemişiz ama elimizden kalemleri yitirmişiz boyunlarımızı uzatmışız birilerinin eline onlar söylemiş biz onların söylediklerini tasdik edecek duruma gelmişiz. Niye Allah aşkına biz sürme konusunda belli ilmi araştırmalar yapmamış olalım şu anda? Niye hacamat konusunda biraz önce söylediğim şekliyle farklı bir biçimde yapmayalım. Benim acizane şöyle bir kanaatim var. Bilmem katılır mısınız katılmaz mısınız? Belki dersiniz ki hoca yine bu manada uçuyor falan filan. Ne derseniz deyin ama ben söyleyeyim içimdeki olanı. Ben Kur'an-ı Kerim'de geçen her türlü bitkinin, meyvenin, sebzenin şifaya ait bir mesajı olduğuna da inananlardanım. Neyse soğan da mı? Sarımsak da mı? Mercimek de mi? Acur da mı? Evet öyle. Bir şey vereyim mesela size Yunus aleyhisselam hani o kavminden küsüp gidip sonra gemiden aşağıya atılıp sonra balığın karnında saklanıp sonra fazlaca ağacın otun olmadığı bir yere sahile vurulduğu zaman Kur'an bize anlatıyor onu Saffat suresinde. Bir ağaçtan bahsediyor yaktin ağacı şecereten yaktin ne diyor müfessirler o ağaca belli birkaç tane görüş var onlardan en insabetlisi şudur çok büyük ihtimalle o bal kabağı şimdi ne diyorlar modern araştırmacılar bal kabağının içerisinde cilt hastalıklarına gerek koruma gerek var olan hastalıkları tedavi etme noktasında Yüze yakın birleşen tespit edilmiş ya Kur'an bizim gözümüze sokuyor ama biz anlamıyoruz Vallahi Kur'an söylüyor bakın ben Mısır'da talebeyken şuna şahit oldum Sonra da araştırdım bir daha doğrulatmak için bir daha baktım dersten önce Biz o günlerde orada talebeyken Abdul Basit Muhammed isimli bir göz doktorunun bir tespitini okumuştum Neydi o tespit bu zat Yusuf suresini okurken Hani Yakup Aleyhisselam'a oğlu Yusuf Aleyhisselam gömleği gönderiyor ya o zamana kadar Yakup Aleyhisselam'ın gözleri ama alıyor o gömleği kokluyor gözlerine sürüyor ve gözleri açılıyor. Şimdi farklı nazarlarla okuduğunuz zaman Allah açıyor size pencereleri. O doktor şöyle bir kanaat beliriyor ona. Niye acaba bu gömlek gözüne şifa oldu? Evet Allah Şifayı verir ama bir şeyler vesile olmuştur. Araştıra araştıra insan terinin bazı göz hastalıklarına özellikle de katarata iyi geldiğine dair bir tespitte bulunuyor. Ve bunda ilaç üretiyor ve bu ilacı İsviçre ve Amerika'ya satıyor ne yazık ki. Çünkü İslam dünyası uyuduğu için onlara satıyor ve onların üzerinden dünya kadar bir pazar oluşturuluyor. Dolayısıyla benim aziz kardeşlerim gerek Kur'an'da. Gerek sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin beyanlarında bu manada şeyler var. Dolayısıyla bize bu konuda bazı sorumluluklar düşüyor. Özellikle bu alanda tabii ki ilgilenen kardeşlerimize. Şimdi bir ayet söyleyeyim. Belki doktorlara gider de sesimiz sedamız bir hayra vesile olur. Kaf Suresi Kur'an'da tertipte 50. süre. Orada ortalara yakın bir yerde ahirete ait bazı tablolar anlatıyor. Zaten Kur'an böyledir. Yani Kur'an bize demez ki işte şu şu hastalığa iyi gelir. Kur'an der ki bunun üzerinde tefekkür et. Kafanı çalıştır. Düşün. Bu manada bedel öde. Sen bu konuda bazı ızdırabı çek ki Allah sana belli kapılar açsın. Bunu der. Ama sen öyle sadece okur geçersen o da sana o kadarıyla bir şeyler verir. Orada ahirete ait bazı şeyler anlatılırken Der ki 22. ayette andolsun sen bundan gaflette idin derhal biz senin perdeni kaldırdık bugün artık senin gözün demir gibidir. Ayet şöyle. Lekad kunti fi gafletin min haza ve keşefna anke gidaeke fevbasarukel yevme hadid. Senin gözün bugün demir gibidir meallere baktığınızda tefsirlere baktığınızda şunu göreceksiniz buradaki demir mecaz anlamında yani keskindir gözün her şeyi görür acaba bu mudur acaba burada gözün görmesi ile demir arasında bir bağ yok mudur acaba demir eksikliği gözün görmesine demirin tam anlamıyla oluşması yani demir oranının vücutta oluşmasına gözün iyi görmesine ait bir mesaj taşıyor mudur bilmiyorum bu hafta öyle ilgilenirken okudum aklıma geldi böyle şeylerle meseleye baktığımız zaman özellikle de ehil olanlar tabii ki en başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilkeyi koydu bu manada ehliyet sahibi insanların Mesele üzerinde yoğunlaşmaları farklı ikramlara, farklı güzelliklere vesile olacaktır. Cenab-ı Hak bu güzelliklerden bizleri istifade ettirsin. Şimdi aziz kardeşlerim gelelim ikinci bahsimize. Neydi konumuz? İçme adamı. İçme adabı içinde müstakil bir bölüm lazım mı bize lazım tabi sallallahu aleyhi ve sellem bize yürümeyi öğretiyor bize konuşmayı öğretiyor bize yemeği öğretiyor bize sofrayı öğretiyor bize içmeyi öğretiyor bize dostluğu öğretiyor bize düşmanlığı öğretiyor bize adamlığı öğretiyor bize insanlığı öğretiyor. Bugün insanlık insanlığını kaybetti zaten yeniden insanlığı insanlığın en güzelinden öğrenme adına o mektebe bizim ihtiyacımız var. Size yeme adabı ile alakalı 10 madde verdim. Şimdi de içme adabı ile alakalı 10 madde veriyorum. Hızlı hızlı vereceğim çok fazla izaha girmeden. Bir, içeceklerinin helal ve tayyip olmasına dikkat etmelisin. Helal ve tayyip kavramlarına değinmiştik değil mi? Türkçe'de şöyle çevirmiştik: Helal helal zaten, tayip de hoş. Helal hoş. Helal ve tayyip olmasına dikkat etmelisin. Müslüman adam Helale dikkat eder yani bir Müslümanın şimdi atlarını burada saymama gerek yok Allah'ın haram kıldığı yani sarhoşluk veren bazı şeyleri içmesi haram zaten içmez de bir Müslüman yani iman adına yüreğinde sıkıntısı olan bu manada hassasiyeti olan insan bu noktada yapacağı bellidir Ama bazı günahkar kardeşlerimiz vardır belki içimizde Burada yoktur da bu cemaati tenzih ederim sesimizi duyan kardeşlerimiz içerisinde Allah onlara da hayır kapılar açsın inşallah. Ama mesele sadece helal değil bakın Tayyip de dedi o halde bu gazlı içeceklerin bu çerçeveden ele alınması gerekiyor mu? E gerekiyor hele uyduruktan adına enerji dedikleri ve içinde ne olduğu belli olmayan içeceklerin de bu çerçeveden değerlendirilmesi gerekiyor mu? gerekiyor ne olduğu belli olmayan kapalı içinde ne var ne yok katkı maddeleri doğduruş söylemeyen ama adına meyve suyu söylenen şeyler de bu çerçeveden değerlendirilmeli mi değerlendirilmeli yani siz altını artık doldurun ama sallallahu aleyhi ve sellemin şu uyarısını ne olur unutmayın diyor ki ümmetimden bir zümre şaraba başka bir at takarak onu içmedikçe Geceler ve gündüzler tükenmeyecek ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem şarap şarap da adı değişecek başka şeyler olacak bunu ümmetimden bir zümre tüketmedikçe kıyamet kopmayacak geceler ve gündüzler tükenmeyecek demek o demek kıyamet kopmayacak bakın aleyhissalatü vesselam efendimiz bize ne güzel nasıl anlayabileceğimiz nasıl bu yönüyle hayatımıza taşıyabileceğimiz ilkeleri veriyor. Birincisini söyledim içme ile alakalı. İkincisi hiçbir içeceğin su gibi olmadığını ve suyun yerini tutmadığını unutmamalısın. İçme adabını öğreniyoruz aleyhissalatü vesselam efendide. Akşama kadar çay iç. Mesela Erzurumluysa benim gibi çay içecek bu habire. Ne içersen hiç su ayrı o ayrı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam midenin üçe ayrılmasını, üçte birinin suyla doldurulmasını tavsiye etmesi, Ayşe anamızın bize naklettiği şekliyle Efendimiz tatlı suyu sevdiği kadar hiçbir şeyi sevmezdi demesi, su konusunda falanca yerde su var deyip Efendimizin oraya kadar yürümesi gitmesi daha neler neler bütün bunlar Su meselesinde aleyhissalatü vesselam efendimizin ne kadar hassas olduğunu bize söyler ki en son 10. maddede size bir dua vereceğim şimdi. Üçüncüsü bardağı sağ eline alıp besmele çekip yavaş yavaş içmelisin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda uyarısı belli. Suyu emerek yavaş yavaş içiniz onu bolca nefes almadan içmeyiniz. Zira ciğer hastalığı bu şekilde su içmekten meydana gelir. Bakın Efendimiz tıbba ait bir tespit de burada yapmış oldu. Dördüncüsü bunu biraz daha açacak. Suyu üç nefeste ve nefesler arasına kısa fasılalar koyarak içmelisin. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Öyle söylüyor söz onun. Deve gibi bir nefeste içmeyin. İki... Üç nefeste için bir şey içeceğiniz zaman besmele çekin içtikten sonra da elhamdülillah deyin. O fasılaların ne olduğunu da şöyle söylüyor bize bazı alimlerimiz birer tesbihat söyleyin. Subhanallah deyin bir fasıldır mesela elhamdülillah deyin bir fasıldır Yani arkanızdan ordu sizi kovalamıyor. Bu manada yavaş yavaş emerek dedi ya biraz önceki hadiste emerek için diyor. Suyu üç nefeste içen kimse suya iyice kanar, böylece susuzluğu teskin edilmiş olur. Hem suyu üç nefeste içmek sağlığa daha uygundur. Bu hadis Müslim hadisidir. Müslim'in taharet ve eşribe babında geçmektedir. Beşincisi bakın Efendimiz adab öğretiyor bize. Uzanmış bir halde değil çoğu kez oturarak içmelisin. Bu ifadeyi bilerek mi kullandın hocam diye sorun bana. Ben size söyleyeyim, bilerek kullandım. Çoğu kez oturarak içmelisin. Yani ayakta da su içilebilir mi? İçilebilir. Aleyhissalatu vesselam efendimiz bu konuda mesela en basitinden açın Riyazu's-Saliheni. Orada hem oturarak içtiğine hem ayakta içtiğine dair rivayet rivayetler okuyacaksınız. Ama efendimiz aleyhissalatu vesselam çoğu kez oturarak içer. Dolayısıyla bir hoca diyelim ki kürsüde konuşuyor susadı zavallı aldı su içtiği zaman hemen adama yumurta atmayın sen sünneti ihlal ettin diye. Ayakta da su içilebilir o da bilen birisidir onu da yapmıştır yani. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam çoğu kez oturarak içtiğini de unutmayın. İbn Abbas şunu söylüyor bize peygamberimize zemzem ikram ettim onu ayakta içti. Bu Bukhari hadisidir. Bazıları şöyle yorumluyorlar bunu diyorlar ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz zemzemi ayakta içti ama bakın yine başka hadis kaynaklarında bir gün tartışma olmuştur Kufe'de Hazreti Ali ile bu mesele hakkında Hazreti Ali de kızmıştır almıştır suyu ayakta içmiştir. Vallahi Resulullah böyle de içti demiştir. Dolayısıyla bu konudaki ölçüyü iyi anlayalım yani ille de bir şeyi söylerken farklı bir biçimde itidalsizliğe de kapı açmayalım. 6-6 içtiğin bardağın ya da sürahinin içine nefes alıp vermemelisin nefes dışarıya çıktığı zaman nedir biliyorsunuz onun yemeğe de suya da bırakılmasını üflenmesini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hoş görmüyor dolayısıyla adab dediğimiz zaman bunu da dikkate almamız lazım yedincisini geçen sefer söylemiştim ama içme babında bir daha söylemek durumundayım Altın ve gümüş gibi israf sayılabilecek bardaklarda içmemelisin. Şimdi burada bir şey daha söylemem lazım. Şimdi tam söylemeyince anlaşılmıyor bazen. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam altın ve gümüşe bu manada uyarıda bulundu. E sen gider bir milyarlık bir bardak alırsan o da yanlış. O da doğru değil. Burada kastedilen şey. İsraf konusunda hassasiyet sahibi olmandır. İlle de Efendimiz aleyhissalatü vesselam her şeyi en ince detayına kadar söyleyecek değil ya yani cevami ülkelimdir o. Onun karşısında olan insanlar da öyleydi. Az sözüyle çok şey anladılar. Ama şimdi biz Beynimize çakılanı da anlamıyoruz. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yetişen o talebeler bir zamanlar öyleydiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şey söylerdi onlar hemen anlarlardı. Ve arkasını da getirirlerdi birçok şeyi de sormazlardı. Bazen çok sıkıştıkları şeyi sorarlardı onları da alır bize naklederlerdi. Dolayısıyla bu konudaki uyarıları da o şekliyle anlamak durumdayız. Sekizincisi yanındakilere su ikram ederken kesinlikle Sağdan başlamalısın bizim medeniyetimiz sağ medeniyetidir geçen ders söyledim şimdi oturuyorlar sağına gelmiş bir bedevi oturmuş solunda o gün Hazreti Ebu Bekir var Hazreti Ömer'de karşıda su ikram ediliyor Allah Resulü aleyhissalatü ama Efendimiz içiyor şöyle bir şey geçiriyor içinden Hazreti Ömer herhalde Ebu Bekir durunca buna verecek hali yok ama ona veriyor Ali ve Vesran efendimiz. Çünkü efendimiz hiçbir zaman söylediğini naks edecek bir şey yapmadı ki. İki tane rivayet okuyoruz. Bakın aziz kardeşlerim. Hem Abdullah İbn Abbas'tan hem Abdullah İbn Zubeyr'den Allah ikisinden de ikisinin babasından da ebeden razı olsun. Onlar bizim başlarımızın taclarıdır. Ben Abdullah İbn Abbas'ı size anlatayım. Oturmuş efendimizin sağına Halid İbni Velid ondan, ondan yaşça epey büyük. Halid İbni Velid de onun teyzesinin oğludur. O da oturmuş Efendimizin soluna. Efendimiz'e bir süt ikram edilmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dikkat buyurun. O günlerde İbni Abbas 10 yaşındadır. Asr-ı saadette çocuklar nasıl yetişmiş buradan da anlayın. Ne yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Dönüyor İbn Abbas'a diyor ki sıra senin ama müsaade edersen. Sütü Halid'e vereyim önce o içsin İbn Abbas bize naklediyor diyor bir düşündüm ki diyeyim ki ver sonra diyeyim dedim ki kendi kendime Ya Resulullah'ın dudaklarının değdiği yere dudak değdireceksin niye sıranı veriyorsun hayır ya Resulallah dedi Ben kendi sıramı kimseye vermem ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz tuttuğu suyu sağındaki İbn Abbas'a verdi İlkedir işte bu. Yani bunu görüyor Asrı Saadet'in çocukları. E sen baba olarak anne olarak çocuğuna bir şey diyorsun. Sonra telefonda başka şeyler anlatıyorsun akrabalarına, arkadaşlarına. Çocuk da onları dinliyor. Senin söylediklerini değil senin yaptıklarını yapıyor çocuk. Ve o yaptıkların onun şahsiyetinin şekillenmesine vesile oluyor. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir mecliste su ikram edeceği zaman sağdan başlar sağdan def devam ettirirdi dokuzuncusu su ikram ederken meclistekilerin hepsine verdikten sonra içmelisin yani elinde sürahi insanlara ikram ediyorsun ne yapmalıymışsın sünnet neymiş en son sen içmeliymişsin halka su dağıtan kimse suyu en son içer naklediyor sahabi efendilerimiz bize bu müslimde geçen bir rivayettir çok da hoş bir rivayettir Azalmış suları Allah Resulü aleyhissalatü vesselam askerlerden birinin matarasını alıyor. Efendimizin elinde o su bereketleniyor. Birileri patlasa da çatlasa da bereketleniyor. Su artıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dolduruyor. En son Ebu Katade'ye soruyor. Diyor ki Ebu Katade kaldı mı başka kimse? Ya Resulallah bir sen kaldın bir ben kaldım diyor. O zaman diyor ki ya Resulallah, önce sen iç sonra ben içeyim. Hayır diyor Ebu Kata diye Bakın ilke koymuş ya o ilkeye uyacak aleyhissalatü vesselam efendimiz. Halka su dağıtan en son içer. Önce sen iç sonra ben içeyim. Ya Resulallah, sen içmeden ben nasıl içerim diyor. Öyle diyor önce ona içiriyor sonra kendi içiyor efendimiz. Bu konudaki sünneti de ortaya koymuş oluyor. Onuncusu ve sonuncusu da şu aziz kardeşlerim. Hamd ederek bitirmeli ve verilen her nimetten sorguya çekileceğini unutmamalısın. Bir yudum su içmiştir elhamdülillah deyip şükretmiştir hamdını ortaya koymuştur sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Sonra görenlerin bize naklettiği gibi şöyle gözünden yaşlar sakalından süzülerek yere damlamıştır bunların da hesabı var demiştir. Ondan gördüğü için Hazreti Ebubekir de yine Medine'nin bir sıcak gününde bir yudum su içip on damla gözyaşı damlatmış. Allah Resulü'nün söylediği o sözü o da orada bize nakletmiştir. Peki efendimiz ne demiş elhamdülillah derken? Birkaç şey onlardan bir tanesi de şudur. Bakın ne kadar latif, ne kadar hoş, ne kadar peygamber lisanından çıkan bir cümleyle mesaj yüklü. Hamd Suyu rahmetiyle tatlı ve zevkli, zevkli yaratan Allah'a mahsustur. O Allah ki günahlarımızdan ötürü suyu acı ve tuzlu kılmamıştır. Elhamdülillah ala kulli hal bu işte. Allah'a hamd olsun ki suyu tatlı ve zevkli yaratmıştır, kılmıştır. Suçlarımızdan, günahlarımızdan ötürü suyu acı ve tuzlu kılmamıştır İşte içme adabına ait de sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bize söyledikleri bunlar benim aziz kardeşlerim beslenme ahlakı adına yürüdüğümüz şu bahsin sonunda da yine efendimizin söylediği bir şeyi size söyleyeceğim bir de Rabbimizin söylediği küçücük bir şeyi size emanet edeceğim faslı bitireceğim Bakın yine Müslim'de geçen bir rivayet aktaracağım. Şimdiki rivayet nakleden Ebu Hureyre. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün bize şöyle hitap etti. Ey insanlar Allahu Teala hazretleri Tayyip'tir temizdir. Tayyip'ten başka bir şey kabul etmez. O Tayyip'tir ancak Tayyip'i kabul eder. Allah'ın müminlere emrettiği şeyler... Peygamberlere emrettiği şeylerin aynısıdır. Dikkat buyurun. Fark yok. Allah'ın müminlere emrettiği şeyler peygambere emretmiş olduklarının aynısıdır. Nitekim Allahu Teala "Ey peygamberler, temiz helal şeylerden yiyin, salih amel işleyin çünkü ben yaptıklarınızı hakkıyla bilenim." diye emretmiştir. Bu söylediği ayet müminin suresi 51. ayet müminlere de ey iman edenler size verdiğimiz rızıkların temiz helal olanlarından yiyin Bakara 172 diye emirde bulunmuştur şimdi bunu söylüyor ya efendimiz sonra şöyle bir şey söylüyor bir adam düşünün yolculukta yolcunun duası makbul mü makbul onun için yolculukta diyor Yolculuktan dolayı üstü başı toz toprak içerisinde böyle bir halde olmasına rağmen ellerini açmış Allah'a dua dua yakarıyor. Böyle bir adam düşünün o adam ey Rabbim ey Rabbim diye dua ederken bu yolcunun yediği haram içtiği haram giydiği haramdır ve haramla beslenmektedir. Peki böyle bir kimsenin duasına. Nasıl icabet edilir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Anladınız değil mi mesajı? Anlayın. Ne olur anlayın da şu helal meselesinin ne kadar mühim olduğunu hayatınızın en temel esası kılın. Benim aziz kardeşlerim, Müslüman uydum kalabalığa diyemez. Uydum kalabalığa yok. Biz de uydum imama deriz eğer imam da doğruysa. Uydum kalabalığa sözüm Müslüman sözü değildir. Bir tek başımıza kalsak bütün dünya yok olsa bir tek Müslüman biz kalsak Allah'ın şeriatinde bizden istediklerinin bu manada yükledikleri aynen geçerlidir. Dünyada bir tek Müslüman kalsan senin derdin yine helal haram derdi olmalı. Bunu yaparsan ne olur biliyor musun? Talak suresinde söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şekilde de bize beyan ediyor o cümleyi. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Eğer Allah'tan korkarsanız Allah size bir çıkış yolu ihsan eder. Bu. Mekracı kim verir bize Allah verir. Biz elimizden geldiğince hassas olalım. Ne yapalım faiz bu kadar yaygınlaşmış. Ne aldığımız belli ne sattığımız belli marketler şöyle kesilen etler böyle bunu deme hassasiyet göster. Sen elinden geleni yap elinden geleni elinden gelmeyen için de Allah sana bir çıkış yolu gösterecektir. Allah böyle bir hassasiyet içerisinde bizleri kılsın her zaman için helalin arkasında bizi yürütsün helalle yürüyen helalle nefes alan helalle nefes veren böyle yaptığı için de amelleri salih olan o güzel kullarından bizleri de kılsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.